أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد geçen son derste cehalet özrü meselesini işlemiştik. Şirkü'l ekberde cehaletin mazeret olmadığını, haramlarda ve vaciplerin taliminde ise İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede bulunan kişinin başlangıç itibarıyla cehaletle mazeret olduğunu üçte ikame ettirdikten sonra da İnkar ederse kafir olacağını beyan etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. o Ok Haptun'a. Fetret ehlinin özürsüz olması ki onlar ne yapmışlar? Eyvah. Diyor ki şimdi fetret ehli iki kısım. Birinci bir fetret ehli var, onlar mazur. İkinci bir fetret ehli var, onlar mazur değil. Fetret ehli olmasına rağmen. Eğer diyor fetret ehlinden dahi hücceti ve burhanı kaybettikleri için üzerlerine düşeni o hücceti ve burhanı aramak adına yapmayanlar varsa o özürsüzse kitap ve sünnetin kendisine ulaştığı adam daha özürsüzdür, onun hiçbir mazereti özrü yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annesi babası fetret ehlindendir öyle mi? Din peygamberden önce ne olmuştu İbrahim'den gelen din? Tahrif olmuştu. Yani temiz o saf vahiyin, e, risaletin neyi vardı? Kalıntıları vardı. O kalıntılardan Zeyd ibni Amr ibni Nufel tevhidi öğrenmişti. O kalıntılardan, tevhide dair kalıntılardan Varaqa bin Nufel tevhidi öğrenmişti. O yüzden Onların dışında, o Müslüm'de sayılan 5-6 kişinin dışında e, diğer kalan fetre tehli mazur değilken, peygamberin annesi babası Bukhari Müslüm hadisinde olduğu gibi ebi ve ebi diyor aleyhissalatü vesselam benim babam da senin baban da ateştedir. Buna rağmen aynı dönemde yaşayan peygamber sahaslarının fetret tehli olan ailesi ne oldu? Mağzur olmadılar. Eğer onlar mazur değilseler bu topluluk mimba bil evla, kendisine Kur'an ve sünnet ulaşmış topluluk, minbâ bil evler daha özürsüzdürler. Devam. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى والله يرحمه ولذلك حكم المعينين zuhur etmesi delillerin açık Ümmi olan Araplara, cahili Araplara açık olmasıyla müşriklerden muayyenlerin hükmü şu şekildeydi diyor. Ve fi hadis-i müttefek. Müttefik olan hadiste olduğu gibi. Müttefik yazmış. Yanlış yazmış. Müttefek. ma merartu aleyhi min kabrin, min kabrin devusi av Qureyş'in. Devusi, devusi kabili o dönemde. Mâ ma merartu aleyhi min kabri devsin av Qureyş'in fe اِنَّ مُحَمَّدًا يُبَشِّرُكَ nar Eyvah! Hadis mecmûl zebayette i̇bn Hacer el-Haysemi rivayet ediyor. i̇bnül i al rivayet ediyor bu hadisi. Hatta bu hadise şerh yazmış. O, bu hadisin şerhinde diyor ki Allah'ın hücceti, şirkin sakındırması noktasında hücceti yeryüzünden hiç kalkmamıştır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her kabre gittiğinde, Kureyşi ve devsi bir kabrin yanından geçtiğinde de ki Muhammed seni cehennemle müjdeliyor. Aleyhisselatü vesselam. <gülüyor> Bunlar fetret ehli olan adamlar. Devs ve Kureyş. Değil mi? لِتُنْذِرَ un مَا اُنْذِرَ أَبَعُهُمْ Babaları uyarılmamış. Fahum <gülüyor> غَافِلُونَ Kendisi gafil olan bir kavim. Değil mi? Ona rağmen mazul değiller. <gülüyor> Bu o kavimde böyle ise, bu kavimde Kur'an'ın ayetlerini işten bir adam, nebevi hadisleri duyan bir adam. Ya nasıl olur da böyle bir mazereti olur ya? Yani? Evet. Evet. Ve emreden, tövidi emreden, nehyeden. Bütün emirler, fıkhi ahkamlar varken bunları iştiyorken. Sünneti istiyorken Kur'an istiyorken nasıl insan mazur olur? atam. Bir de adam Kur'an okuyan ve o Kur'an'ı anlamayansa daha beter durumu yani. inna fi ila özellikle inat etse de şirkin mübahlığında salihlere ve evliyalara ibadete de çağırsa ve bunu müstahat da zannetse adam. Güzel bir şey de zannetse de. Kur'an buna delalet ediyor da zannetse. Haşa. <gülüyor> Güneşten daha açık diyor. Hani diyorlar ya. Ya bu açık meselelerden olur. Sen ne gördün bu adamla? Bak bu bu kadar açık mı falan. Ne diyor kendi döneminde kabriperestler için? Güneş kadar küfürleri açıktır diyor. وَلَا İslam'ın kaidelerini, ahkamını ve İslam'ı bilen hiç kimse böyle adamların tekfirinde ne yapmaz? Tavakuf etmez. Şeyh Abdurrahman Ibn Hazan'ın bir şiirinde dediği gibi Hak güneş gibi apaçık ortadadır ama körler göremez diyor. Eyvah. وَلَا ve kâle şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ''Ve lâ raybe ennallâhe ta'alâ lem ya'zul ehlâ el cahiliyye'l-lezine la kitâbe lahum bihâze şirkul akbar.'' Büyük şirki işleyen, bu büyük şirki işleyen ve kendilerini kitabı olmayan cahiliyet ehlini Allah özürlü saymadı. ''Ve lâ raybe ennallâhe ta'alâ lem ya'zul ehl-le cahiliyye'l-lezine la kitâbe lahum bihâze şirkul akbar <gülüyor> kemâ fi hadîs-i'yad bin Yad emni hima hadisinde olduğu gibi. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallam dedi ki: İnna Allah ene ila ahli al-ard. Allah yeryüzü ehlinin hepsine baktı. Semaqatuhum ve arabahu, semaqtuhum arabuhum ve acemuhum. Hım. Allah arabına, acemine hepsine kızdı. İlla baqaye min ahli'l-kitab. Yani ehli kitaptan bir grup hariç hak üzere olan. Ehli kitaptan halalet üzere o Varaka bin Nefez gibi. Onlar hariç Allah Arap, Acem yeryüzünde kim varsa Allah hepsine ne yaptı? Bu Allah onlarda boz etti, gazap etti. Fe keyfe ya'zur ummet Muhammedin ummete kitab Allah beyne eydih. Okuyor Allah'ın kitabı önlerinde olan, okuyan, işten duyan bu kavim nasıl özürlü olur diyor. ya Allah'ın hücceti bunlara ulaşmış. Allah ayette demiyor mu diyor. Bu insanlara apaçık bir belagdır, uyarıdır. Bu bir uyarıdır ki insanlar bilsinler ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve akıl sahipleri hatırlayıp ibret altında. Başla oku. El-Gharib ala kulli müşrikin şubhetin urdur lehu. İqtidat <gülüyor> küfre. Hiçbir şüp, müşrik yoktur ki küfrünü kapsayan gerektiren bir şüphe ona ariz olmasın. Evet. Hani adam diyor ya adamın şüpheleri var izah ettim mi? Hangi müşriğin şüphesi yok ki? Galal Abdullah ve az önceki sözün neyse. Kâle Teâlâ Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'a koşmazdık dedi. Allah eğer dileseydi الله biz Allah'tan başka hiçbir şey ibadet etmezdik dedi. Öyle öyle dediler onlara Kader şüphesi onlara geldi. Yani dediler Allah bizi hidayet etmiyor ne yapalım? Saraddu emrahu taâlâ ve Dinin bir parçası olan kevni kaderi dilemeyi, şeriatın dinin bu parçası olan bu kısmı bahane ederekten ne yaptılar? Allah'ın emrini, dinini ne yaptılar? Reddettiler. Onların işte Hristiyanların nübüvvet noktasındaki sözleri, şu üç sözleri. Mesih babasız doğdu. Belki bir kelime kelime Allah'tan 160 kelime feşte behel amru onlara biraz kapandı. min ve idrak fi Çünkü onlar nasıl bilinirler bütün beldelerde ve din ehlinin yanında dini meseleleri idrak noktasındaki bozuk fehimlerinden anlamsızlıklarından. Fe zalika zannu kelime tadarra'at min en Finnasut, Onlar zannetti ki der ki diyor kelime haşi Allah'tan bir parça ona giden harşı. Bu annehazat, bu Mesih. Mesih'in zatıdır Allah zannetti. Yaratmayı ve emretmeyi birbirinden ayırmadılar. Ve bilmediler ki aslında bütün yaratılmışlar kun veya kun. Hmm. Ol der, olu verir yani o kelimenin sonucudur yani. <gülüyor> Yoksa kelimenin kendisi değildir yani. Allah bu şüphelerine e, değinerek nokta Allah Azze ve Celle bu noktaya değinerekten onların bu batıllarını kitabına birçok yerde reddetmiştir. <gülüyor> İsa'nın misali Allah katında Adem gibidir. Adem'in de babası yok. Şimdi Adem de mi ilaha? Aşa. Hristiyanları bitirmek için tek kelime yeter yani. Adem İnsan mı ilah mı? Diyecekler insan. E siz diyorsunuz İsa'nın babası yok diye ilahdır haşa. O zaman Adem de ilahdır haşa. Ben bir cine böyle hücce tikam etmişti. Doğru söylüyorsun ya dedi. O zaman dedi Adem'in de ilah olması lazım. Ben bunu niye düşünemedim dedi. Dedim düşünseydin Müslüman olurdun zaten. Evet. <gülüyor> Meryem'e attığı kelimesidir sözü ve Resullerin hiçbir düşmanları yok ki hepsini atmıştır. Hepsi, ne Hepsi bazı şüphelerle helak olmuştur. Tamam. bil şirk minhu Büyük şirkte hata özrü neyi gerekli kılar? Kafir ve zındık taifelerin tekfir edilmemesini ki ve adam tekfir taraifi ve ve böyle kafirlerin ve zındıkların tekfirine ittifak etmiştir onları tekfir etmeyenlerin tekfirine ittifak etmiştir dedi şeyh abdullah el tibbi bin amdur rehman rahimehullah ve hal توقع الاتحاديه والحلوليه فيما هم عليه من Bawah ve ve Hatauhum Fi ve An Evet. Diyor ki İttihacı ve Holulcu, yani Allah'ın bütün kainatla bir olduğunu, her şeyin aslında haşa Allah olduğunu söyleyen bu kafirler, bunların üzerinde olduğu açık küfür, açık şirk, Allah'ın dinin hakikatini tatil etmek, alemlerin Rabbinin Varlığını inkar etmektir ki bu düştükleri hatayı neyle yapmışlar? içtihatlarıyla yapmışlar. Hem kendileri sapmışlar hem de insanları doğru yoldan saptırmışlar. Ve hel kutlel halac? Hallac. Hallac, hallac, hallac Muhyiddin i̇bn Arabi'nin asıl şeyhi. Ee, hallac öldürülmedi mi? Diyor. İttifak ahli fetva ala katli. Fetva ahli katlinde icma ettiler o dönemde. İlla dalal içtihadihim. Ancak o bunu ictihadıyla bu sapıklığını ictihadıyla yapmıştı. Ve al karamita karamita Yok, doğru okunu. Yok ama kefarat olması lazım. tayfa ismi olduğu için kefaratayım. Ne? Tayfa ismi olduğu için kefarat olması lazım. Karamita müennes. Öyle değil mi? insanlar olduğu için olabilir. He? İnsanlar olduğu için. Fail değil mi orada karamita? He? Orada. Fail ve hel kafiret el değil mi? Min el faza'ihi'ş şaniha. O muntahalu şey neymiş? Neyle Onların da değişmesi lazım. ve karamita Allahu eksik bir şey var yani o cümle yanlış yazılmış. yani. karamita ve ma min Evet bu pis işlerine bulaştıkları o pis işlerine bulaştıkları zaman karamita e tekfir edilmedi mi? ve illa fi Onlar zannettikleri şey içtihadla yapıp şeriatın İpinin boyunlarından çıkarmadılar mı? Şimdi sen söyledin. Ve Bak gördün mü burada düzeltmiş. <gülüyor> Rafiziler dediklerini dediklerinde. Ve helkalatır rafidatu ma kalat ve stbahat ma stbahat min ve Rafiziler dediklerini deyip İslam'daki şirk ve küfürü mübah yaptıklarında. Ve ibadetül ailmetül isnayı ve 12 imam ve diğerleri hakkında o imamlara ibadet ettik benim. <gülüyor> ve sellem ve ashabına ve bununla beraber Sıddık'ın kızı olan Sıddık'a olan Ümü'l Müminin Ümmü Ayşe şey, Ayşe radıyallahu anha'ya işte eee sövmeyi yaptıktan sonra yani bunu yapmadılar mı? İlla Yani bu on, bu yaptıkları bütün pislikler ve küfürler onların zannınca içtiyatlarıydı yani. Ama onlar kafir olmadılar mı? Kafir oldular. Onlara kafir demeyenler de kafir oldu. Bilmiyorum. Hadi deme. El küfru bu. geyraha burada başlıkta biraz hata olabilir mi? Başlık biraz şey geldi. Bu başlık mı? Ha el güzru bil hata fi şirk el يَلْزِمُ مِنْهُ adam تَكْفِيرُ تَوَائِفْ مِ الْكُفَّةِ وَالْزَنَادِقَ قَدْ أَجْمَحًا Bu, reddiye veriyor. Tabi. Ben anlamam şimdi. El-Kufru غَيْرَ خَاسْتًا بِالْمُعَالِقِ بَلْ يَشْمَلُ مَنْ inada khas değildir. küfür neyi de içerisine alır? Cahil olarak küfrü işlerini de içerisine alır. Kale Şeyh Abdullah, Abdullah, Abdullah bin Abu Gatim, dedi ki. Evet. Ey Şeyhüs ne minni teymi rahime Rahim Allah dedi ki diyor Ebubatin. Fi esnai şu sözü söylediği zaman. Paala dediler ki diyor İblis e, iblis gibi müstekbir olarak isyan edenler ittifakla kafir olurlar. Ve men asa mushtabihan lem yastahiyen. lem yekfur inde ehli sünnet. Ama adam sadece bunu hevasından yapmış, iştahla. Yani adam o müstekbir olarak yapmıyor. Haramlığını kabul ederek şey yapıyor. isyan ediyor. men <gülüyor> Ya da haramları mesela şeyle yapıyor, helal görerek. kafirun <gülüyor> bil Bu kafir ama birincisi kafir değil. He. "Vekale ve istihlal halal." İstihlal yani helal görmek bir şeyin helalliğine inanmak demek bu, bu, he, bu bazen şöyle olur Allah onu haram kılmadığı noktasında itikat edip inanmakla olabilir Allah bazen de e, Allah'ın haram kıldığına itikat etmeden olur film i bir birbiye ve غَيْرَ مَبْن۪ينَ e, İşte bu zaman diyor, yani haramı haramlığına itikat etmezse, helalin helalliğine itikat etmezse, bu rububiyette olan imanını, peygambere olan imanını ne yapmıştır? Evet. Halel getirmiş, bozmuştur. O zaman da ne olmuştur? E, mukaddime, mebni olarak, e, üzerine bina olaraktan cuht etmiş, yani inkar etmiş olur. وَتَرَّةً يَعْلَمُ أَنَّ Bazen de şöyle bilinir, adam bilir ki o Allah buna haram kılmış. Sûnne ve Eyvah. Bazen de ne yapar? Bundan imtina eder, bu haramdan ve inat eder. Faha bu kabla. bu öncekinden daha katı bir küfürdü. Bu ibare çok önemli. Saramun mesulülüğü de geçiyor. Namulallahazmin taksi. Dersler sonu. şimdi, şey yaptım. Tam söyleyeceğim sen paragrafı bitir söyle. İnşallah. Ve kelamıhu rahimuhu fi misl hada hmm. kesir. Rahimeullah böyle İbn Taymiyye'nin sözleri çoktur diye. Kalam yahus at-takfir bil muanid. Tekfiri sadece inatçıya has kılmamıştır. Ma'alqat 'ala en ekser haula hada. Bununla beraber birçok cahil ne olmuştur? Bu koyduğu kaidelerde kâfir olmuştur yani. Lam ya'lamu enne ma qaluhu au fa'luhu. Yaptıklarının ve söylediklerinin küfür olduğunu bilmiyorlar. Bu ve benzeri işlerde kesinlikle ne değiller? Cahalatla özürlü değiller. Şimdi İbn Teymim'in bu sözü hakkında çok tartışmalar ben şahit oldum. İşte birileri diyor, o zaman diyorlar, haramdan her imtina, her haramı işleyen veya her vacipten imtina eden kafirdir diyorlar. İnat etmiştir diyorlar. Aslında İbn Teymim şunu kast ediyor. Allah en doğrusunu bilen. Ben yani. Bugüne kadar okuduğum, cem ettiğim nakillerden söylüyorum. İbn-i Teymiye istihlanın, istihlalin her zaman itikatta olmadığını söylüyor. Yani bazı durumlar vardır ki Ebu Bekir i̇bn Arabi El-Maliki'nin dediği gibi Maliki fakihlerinden diyor ki halin lisanı bazen dilin lisanının önüne geçer diyor. Bakın altını çizeceğim Halin lisanı dilin lisanının önüne geçer. Adam diyor ki ya ben biliyorum bu haramdır. Sonra da bir söz adamda, işte adam diyor ki ya diyor, ee, bu devirde de şey içki haram mı olur diyor mesela. Yani adam diyor ki bu devirde içki haram mı olur? diyor. Bak, bu sözü ben haramına itikat ediyorum dese dahi helalliğini gösterir. Tamam, helal gördüğünü gösteri. O yüzden kafirdir. Anladınız mı? İnatçıdır o yüzden yani. İnşallah burada kalalım sonra devam edeceğiz Alman dizisi inşallah